Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi yüzleriniz olsun. Cuma'nız mübarek olsun. allah Teala Hazretleri Cuma gününün güzelliklerinden, nimetlerinden, rahmetlerinden, lütuflarından, ecir ve sevaplarından sizleri de sement ve hissedar eğlensin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak mealini vermeye geçelim. Ey yüma halat şifa ettiği, dona haddin min hududü Allah, nam yedel fi sakte hatta yenzge. Ve iyi marajul, şiddet gaddaban ala müsümin fi husumetin, la ilme lehuh bia, fakat anet Allah hakkı ve harsa ala saktehi. Ve alehi lanet bahis tabiati ilayimil kıyamet. Ve İşaa ala raculin muslimin ve ve min harfiyun yshin hu kana hakkan ala allahi en yudniyahu fi nari hatta infadi makar. Tebarani Ebu Terga radıyallahu anh rivayet ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar Ey var raculin halet şefaatuhu duna haddin min hududillah lem yezal tisafati llahi hatta yencaa her bir kişi ki her bir adam ki diyor ama kadın olsun efendim e, cinsiyet önemli değil e, kişi manasına halet şefaatuhu duna haddin min hududillah Allah'ın dininin ahkamından dolayı bir kimse cezaya uğramış ولا حد الشرعي tereddüt etmiş şeriatın emrettiği ceza verilecek bunun engellenmesi için bu Allah'ın hükmünün hükmünden doğan cezanın yapılması önüne şefaatini koyarsa efendim lem yezel fisahatle hatta yenca efendim bu işten kendisini geri çekinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın kızgınlığında, kızgınlığına, gazabına maruz olur. Kızgınlığında olur, kahri gazabı içinde olur. Şimdi açıklayalım, insanlar kurallara göre yaşayacaklar. Bu kuralları Allahu Teala Hazretleri dininde, kitabında peygamberiyle bildirmişse, dini kurallar oluyor. Onlara uymak gerekiyor. İnsanlar da kendileri kurdukları toplumlarda kanunlar, kurallar koymuşlardır. Onlara uyulmasını ister o toplumdaki yöneticiler. Şimdi bu kuralların uygulanması efendim bir takım müeyyideler ile yani zorlayıcı etkenler ile efendim sağlanmaya çalışılır uymayan şu kadar para cezası yer şu kadar efendim hapis cezası yer efendim şu kadar efendim şu haklarından mahrum olur bu haklarından mahrum olur gibi e, bunlara cezalar diyoruz. Efendim, e, hukuk fakültelerinde ceza hukuku diye uzun uzun öğretilir bunlar. Şimdi Allah'ın cezalarından bir cezanın haddlerinden bir haddin önüne kendi şefaatini her bir kişi koyarsa yani bu ceza uygulanmasın bu adama ne olur diye şefaat etmeye kalkıyor suçluya cezayı yemiş olan kimseye şefaatini bu işin yapılmasının önüne koyarsa yani engel olursa arabanın tekerine taş koymak gibi yaparsa cenabı ı Hakk'ın gazabında olur bu şefaati üzerinde ısrar ettiği müddetçe ya bu benim tanıdığımdır ah bu şöyledir böyledir diyor ve e, hukuki cezanın uygulanmasını Allah'ın hükmünün uygulanmasını şefaat ile efendim atlattırmak geçiştirmek istiyor yaptırmamak uygulatırmamak istiyor tabi bu Allah'ın e, şeyine karşı olduğundan cenabat kızar sahatullah fi sahatilla sahat, sahat e, sin tığ ve tığ halsiyle kızgınlık demek. Allah'ın kızgınlığına e, muhatap olur. Kızgınlığı e, dairesinde olur. Kızgınlığı altında içinde olur. Hatta yenzi'a kendisini bu yanlış tutumdan geri çekinceye kadar Cenab-ı Hak ona kızar. Evet. Hukuk önemlidir. Haklar ve efendim, kurallar önemlidir. Tabii burada bahis konusu olan Cenab-ı Hakk'ın dininin kuralları oluyor. Ee, i̇nsanlar kurallar koyarlar. İnsan toplumları kurallar koyarlar. Her toplumun kuralı vardır. En ilkel efendim kabilelerden en gelişmiş ülkelere kadar. işte İsviçre, Medeni Hukuku, Alman Hukuku, Amerikan Hukuku birbirinden de farklıdır. İnsanlar çünkü Toplanıyorlar, kararlaştırıyorlar. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye. Şimdi her toplumda kanun vardır ama her kanun adil değildir. Kanun devletidir devlet ama hukuk devleti değildir. Yani haklara riayet eden kanunlar yok. Hakları çiğneyen kanunlar var. Efendim şöyle yapan şöyle olur, böyle yapan böyle olur ama kurallar efendim servis yanlış konum bunu da şey yapmak lazım yani 7 kişi yüz kişi toplanıyor efendim Amerikan kanunu başka oluyor Alman kanunu başka oluyor Fransız kanunu başka oluyor geçelim efendim Rus kanunu başka oluyor Çin kanunu başka oluyor efendim bakıyorsunuz efendim olmayacak bir sebepler adamı öldürüyor olmaz yani insan bundan dolayı öldürülmez mesela efendim bu ceza. Cede cezaların da suçla efendim mütenasip olması lazım. Orantılı olması lazım. Her ne kadar bu tabi suçun büyüklüğünün de tarafsız tespiti zordur. Tam ölçeği ölçülmesi zordur ama efendim şu da vakıktır ki bazı zalim hükümdarlar da zalim kanunlar çıkartırlar. Zalim vergiler koyarlar ve efendim milleti inimin inletirler. Inim Bazıları da adaletsizdir. Burada tabii Allah'ın haddi şer'ileri hududu şer'iye deniliyor buna. Buradaki hudut sınır manasında değil. Tabii sınır kavramından çıkmış ama Cenab-ı Hakk'ın yasakları efendim ve o yasakların çiğnenmesinden doğan efendim e, cezalar manasında bu Allah'ın cezalarından bir cezanın yapılmaması için şefaat etmeye kalkışan kimse şefaat bu uygulamanın önünü kesen bir daima Cenab-ı Hakk'ın gazabı içinde olur. Gazabı dairesinde, gazabı altında olur. Bu işten vazgeçinceye kadar. Demek ki haksız şefaatler yapılmayacak. Cenab-ı Hakk'ın ahkamına, emrine aykırı mukalalıklar yapmayacak kullar. Cenab-ı Hakk'ın buyruğunu tutacak. Ve iyi var acilin. gazaban ala müslimin fi husumetin lailme lehu biha fakat a'neda allaha hakahu ve harsa ala sahatihi alayhi lanatullah tabiati ila yomin diyer bir ikinci bir hususu beyana geçiyor peygamber sallallahu aleyhi efendimiz her bir adam ki her bir kişi ki şiddet kadaban ala muslimin bir müslümana gazaplı gazaplanmada şiddetlendi. Çin'de gazaplanmada şiddetlendi. Fi husumetin bir konudaki farklı düşünmeden, husumetten, düşmanlıktan, muhaliflikten dolayı şiddetlendi. La ilme lehu biha. Ama o konuyu tam da iyi bilmiyor. Bilmediği bir konuda efendim, farklı düşündüğü için bir Müslümana karşı efendim şiddetli bir gazap gösteren kişi bakalım ne olacak fakat Allah Allah'la inat etmiş olur inatlaşmış olur subhanallah tabii bu çok kötü bir şey ve harise ala sahatihi ve Cenab-ı Hakk'ın gazabı kendisine gelsin diye sanki gayret göstermiş olur, hırs beslemiş olur çanak tutmuş olur efendim Allah'ın gazabını çekmek konusunda ve bu kötü davranışından dolayı yani nedir bu kötü davranışı? Bilmediği bir konuda bir Müslümana efendim şiddetle gazap ediyor. Halbuki mesele onun düşündüğü gibi değil. Başka bir şey. Bu gazap ettiği kimse haklı ama bu bilmediği için ona düşman geliyor. Yani o zaman Allah'la inatlaşmış olur. Çünkü efendim bilmediği şey burnunu sokup yanlış düşündüğü için ve Allah'la inatlaşmaktan ayrı bir de Allah'ın cezasını çekmek, kızgınlığını çekmeye çanak tutmuş olur. Sanki onu arzuluyormuş gibi olur. Çomak arı çomak sokmak dedikleri gibi efendim, kışkırtma gibi yani, kaşınma gibi yani adam kaşındı derler. Ee, kendisi istemiş olur. Ve aleyhi lanetullahi tabiat ilahi kıyamet ona kıyamet gününe kadar Allah'ın laneti ona tabi olan laneti kıyamete kadar devam eder. Allah'ın laneti sürüp gider ona karşı. Demek ki bilmediği, bir konuyu iyi bilecek, bilmediği konuda da öyle ona buna düşmanlık etmeyecek. Ben bunları tabii toplumla ilgili çalışmalarımız olduğu için çok gördüm, çok muhatap oldum, çok böyle acayip şeylere efendim şey yaptım, tesadüf ettim. Böyle şeyler oluyor bilmiyor, uzaktan uzağa efendim tenkil ediyor, gıybet ediyor, dedik dedikodu yapıyor, yıkıcılık yapıyor. Halbuki mesele hiç de onun dediği gibi değil. Ah, Bir gelse, işin iç yüzünü bir sorsa da anlatsak o zaman ne kadar yanlış yaptığını anlayacak. Ve eyyüma racülün. Herhangi bir efendim adam ki eşa'a ala racülün Müslümin bir Müslüman kimsenin aleyhine efendim yayıyor. Bir kelimetin hüve min bazı iftiralar, bazı yanlış sözler yayıyor. ve min haberi'n Halbuki o Müslüman'da bu kusurlar yok. O bu şeylerden, suçlamalardan uzak, temiz, pak. Yeşin o bihafi't dünya. Bu niye yapıyor bu Müslümana böyle aleyhindeki sözler yayıyor? Dünyada onu efendim karalamak için, onu lekelemek için yapıyor. Efendim كَانَ حَقًا عَلَى اللّٰهِ تَعَالَ allah Teala Hazretleri üzerine hak olur En يُطْمِيَهُمْ فِي O'nu cehenneme yaklaştırmak hatta diye bir infadi makale efendim söylediği şeyin aslı olmadığını itiraf edince kadar efendim, cehenneme yaklaştırıp, yaklaştırıp azaplamak azaba efendim, tabi tutmak Efendim, Allah üzerine hak olur buyuruyor. Demek ki bu hadis şeriften çıkan konu şu: üç konu var. Suçlu bir kimsenin cezası kaldırılsın diye araya girmek doğru değil. Çünkü Allah kızıyor. Yani şeriatin Allah'ın kanunlarının emirlerinin cezalandırdığı bir kimsenin cezası kaldırılsın diye. Böyle böyle merhametlerden maraz olur. Hırsıza acırsın, rüşvetçiye acırsın, efendim hayduda acırsın, efendim, ondan sonra toplum bozulur, efendim toplumun düzeni bozulur, kötüler hakim olur, cesaret alır, iyiler mağdur olur, toplum yıkılır gider. E, haksız kimse lehine, şefaatte, aracılıkta, ricacılıkta bulunulmayacak bir. İkincisi, e, herhangi bir Müslümana bilmediği bir konuda efendim şiddetle gazap etmeyecek. Efendim çünkü aslında o Müslüman o suç sahip değil ama bu yanlış biliyor. Uzaktan yanlış biliyor. Yanılabilir. Pek çok kimse efendim kendi fikirlerini doğru sanır ama yanılabilir. Yanıldığını çok geç anlar. Bazen hakimler yanılıyor, adli hata deniliyor ama adam Efendim ilam edilmiş oluyor. iş işten geçmiş oluyor. Hiçbir suç olmadığı anlaşılıyor. Bazen gazeteler birilerini suçluyorlar, suçluyorlar, suçluyorlar, suçluyorlar. Halkın nazarına batırıyorlar, çıkarıyorlar. Ondan sonra o, o işi onun yapmadığı, başkasının yaptığı anlaşılıyor. Yüzleri kızarmıyor bile o suçlayanlar. İşte onların cezalarının ne olduğunu burada görüyoruz. Efendim Üçüncüsü de bir kimseyi lekelemek On aleyhinde sözler yaymak. Bu da efendim dünyada onu denklemek için e, kadirini e, tenzil etmek, indirmek için e, itibarını kırmak için efendim yapılıyor aleyhine ama aslında öyle bir suçlu durum, e, haksız vasıf onda yok. O zaman Allah teraziler onu. Cehenneme yaklaştırır, yaklaştırır, bu yok ben onları söylediğim şeyler onda yok deyinceye kadar, nedamet duyup vazgeçinceye kadar cehenneme yaklaştırır, yaklaştırır diye bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar önemli şeyler. Yani bir Müslümana haksız suçlamada bulunmak, bir Müslümanın şanını, namusunu, itibarını lekeleyecek laflar yaymak, bir suçluyu da korumaya kalkışmak bunlar kötü şeyler bakın İslam ne kadar asil ne kadar efendim hukukullahı saygılı ne kadar toplum lehine düşünüyor ne kadar hukuk hatalarını hukuktaki hastalıkları ne kadar güzel tespit etmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz asırlar önce toplumun şeyine rağmen çok yüz yıllar önce yaşamış olmasına rağmen ne kadar yüksek efendim fikirler öğretmiş, ne güzel terbiye etmiş, peygamberliğini ne güzel yapmış, vazifesini ne güzel ifa etmiş. Ne kadar efendim ümmeti Muhammed'i e, haklara riayet eden olgun efendim insanlar olarak yetiştirmiş. Diğer hadisi şerif bu da uzunca bir hadis şerif. Yine aynı minval üzere aynı şekilde başlıyor. Ey yema Müslimin Reba bise min fi sebilillah. Ve ev musiben. Efendim, fela hu min el ejri min İsmail. Ve iyi marajulun şahb fi sebilillar fihu el lehu nurl fihu el lehu Ve iyi marajulun müslüman. Fakülle özürün, min al-mu'atke, be özür min al-mu'atke, fida on, lehu min al-nar ve imarajilin, kâme vehvi yürüdü salatte, f'eftadı vudu ila emakinih, ila emakinih, selim min kullü zemin ve hatti etin, hi lehu, f'in kâme ve in rakada rakada salima bu da müjdeli tarafı efendim hadis-i şerifteki efendim, sayılan hususlar müjdeli sevindirici çünkü onları yapmaya çalışıyoruz bir ümitlendirici cümleler buyuruyor ki peygamberimiz in wa muslimin rema her bir herhangi bir Müslüman ki Allah yolunda bir ok attı ise bir Müslüman Allah yolunda bir ok attıysa febelağa muhteen ev musiben ya hedefine isabet etmedi kaydı ya da isabet etti. İster isabet etsin, isterse isabet etmesin, fedahu minel ecri كَرَكَبَتْنَ اَتَكَهَا مِنْ وُلْدِ İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın mübarek asil evlatlarından birisi esir düşmüş de onu esaretten kurtarıp azat etmiş gibi bir ok için bir sevap ver Allah. Yani savaşta bir ok isterse isabet etmesin. Etmese bile yani illa karşı tarafa isabet edip öldürme işartı da istenmiyor. Efendim isabet etmese de bu sevabı alır, esse de sevap alır. Bu minvüldü İsmail, vult evladı demek. İsmail Aleyhisselam'ın evladı tabi Arapların en şerefli ataları efendim ki ailesi. Onun için onun evladından ailenin şerefine göre efendim köleyi azat etmek için, esiri kurtarmak için feda e, fidye vermek için miktar tabi çoğalır. Yani en kıymetli esir demek istiyor Bu veledi İsmail de okunabilir min İsmail'de İsmail de okunabilir efendim demek ki e, Allah yolunda savaşmak silah atmak önemli e, hocam şimdi ok kullanmıyoruz evet doğru şimdi ok kullanmıyoruz kurşun kullanıyoruz mermi kullanıyoruz efendim top kullanıyoruz füze kullanıyoruz yine onları kullananlar o sevahları Allahu Alem alırlar çünkü şey aynı, durum aynı. Ve eyüma rjulin, şabefi rjulin, şabefi sebilillah, vehu elhunurun. Herhangi bir Müslüman ki Allah yolunda saçı sakalı ağırdı, yani bir Müslüman Allah yolunda saçı sakalı ağırmış da ihtiyarlamışsa efendim, yani Allah yolunda geçmiş ömrü. Seyyide hünurun bu ihtiyarlığı onun için makbul bir nurdur. Nurlu bir kimsedir, nurani bir kimsedir. Sevgili Allah'ın mübarek bir kuludur. Ve ey yuvaracülün, ata karracülen Müslüman. Kim herhangi bir kimse ki Müslüman bir köleyi azat etti ise fe kullu minel muoteke bir udvin minel muotek fedaun bu kölenin azat edilen kölenin her bir uzvu e, mukabilinde azat eden kimsenin o uzvu fidaun lehu minenler cehennemden azat olur. Onun yerine feda e, fidâ olur, fidye yerine geçer ve bu e, efendim köle azat olun kölenin her uzvu yerine e, Köleyi azat eden fidye verip kurtaran kimsenin her uzvu cehennemden e, fidyeyle kurtulmuş olur yani cehenneme girmez köle azat eden kimse. Hey Yumanujul, Kamehu Yuridus Sarate. Herhangi bir adam ki e, namaz kılmak niyeti ederek e, arzu ederek kalktı ise ve Eftaybudu ila Emakinihi ve Abdessuyunu abdest azalarına döktü ve güzelce her tarafını, yüzünü, ellerini, ayaklarını yıkadıysa, başına efendim, boyunla mesettiyse, efendim selime min ve hatiyetin hiyelehu işlemiş olduğu kendisinin hatası olan her hatanın ve her günahtan her hatadan, her günahtan selamet bulur, kurtulur. İşlediği günahlardan kurtulur ve inkame ila bir de bu namazın bu attest almanın arkasından namaza kalkarsa refa <gülüyor> Allahu dereceden Allah onu derece itibariyle namaz kıldı diye yükselir. Zaten hafta sonu günahları affoldu. Günahlar affolunca ne kalıyor? Derece yükselmesi. Namaz kılınca da derecesi yükselir. Ve in rakade rakada uyumak demek ve <gülüyor> humrukut efendim diye Kehf suresinde de geçiyor. Rakıt uykuyu yan demek. Rukut onun çoğulu oluyor. Rakada uyumak. Eğer uyursa rakada salimen ya da uyursa efendim her türlü günahtan salim olarak, kurtulmuş olarak, tertemiz olarak uyur. Ne kadar güzel. Allah bizi, evlatlarımızı, eşlerimizi, Efendim sevdiklerimizle ibadetlerinde daima eylesin. Namazda niyazda abdestle oruçlu. Efendim böyle iyi kullar eylesin. Tabi cihat cihat da çok önemli. Efendim ve İslam'da saçı sakalın ağarması. Tabi bu saç ve sakal ağarınca bazıları efendim sakalını bıyığını boyar. Bazıları efendim ay bu ihtiyarlık alameti diye efendim kıllarını beyaz kıllarını kopartırlar ben gençim bu ne nereden çıktı diye eyvara ne deve beyda mu'temelen sarat rumhan yevmel kıyameti yut anı diye yani kıllarını şey yapmayacak bazı insanları görüyoruz bazı geçmiş e, ifanımızı amcaları hatırlıyoruz Ben beyaz sakallı ibrişim gibi efendim hocamız da çok imrenirdi böyle bazı e, temiz sakalı ağarmış kimseleri görünce. Dikkatten güzel oluyor. İşte bu efendim e, böyle İslam'da yaşaya yaşaya İslam'ı ibadetleri yapa yapa tamamen nuranileşmek. Allah hepimize ondan nasip etsin. Ve üçüncü hadisi şerif. Eyüma valin veliye felane ve refaka ul Bak Allahu bihi evmel kıyamet Efendim Hz Ayciz Sıddika validemizden Efendim bu hadis şerif fi on nakletmiş Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş bize bildirmiş rivayet edilmiş herhangi bir vali ki veliye valilik yaptığı bir işin başına geldi burada vali ilde Vilayetin başına geçen kimse demek değildir Arapçada. Yani ilçenin başına da geçse, efendim herhangi bir idarenin başına da gitse ona vali derler. Yani veliye emir işi yüklenmiş kişi manası Arapçada bu. Herhangi bir görevli, resmi idari görevli, bu görevi yüklendi, ya komutan oldu, ya vali oldu, ya kaymakam oldu, ya Genel müdür oldu ya şu oldu ya bu oldu diyelim. Efendim, hepsine şamildir bu. Yoksa ille bir eyalet olacak, vilayet olacak, onun başında vali olacak, belediye başkanı olursa olmaz gibi bir şey yok yani. Bütün başkanlar, yöneticiler bu kelimenin altına geliyor, giriyor. Bu kelime onların hepsini kapsıyor, ifade ediyor. Efendim bir kişi böyle bir görevle görevlenmişse felane... Buradaki fe kelimenin aslında değil, lâne, leyin olmak yani yumuşak davranmak demek. Adam yumuşak davranıyorsa, bu yönetici, idareci, başka ve refaka ve rıfk ile muamele ediyorsa, tatlı davranıyor, yumuşak davranıyor, böyle e, hoş tutarak efendim mahataplarını, Efendim davranıyor, yönetimini öyle güzel yapıyorsa, refakallahu bihi yevmel kıyameti, Allahu Teala Hazretleri de kıyamet gününde ona rıfk ile yumuşaklıkla tatlılıkla muamele eder, yani onu mükafatlandırır ve efendim tertifeder. Allahu Teala Hazretleri eğer idareciyse bize böyle rıfk ile sevgiyle halkı severek hizmet etmeyi görev öyle yapmayı nasip etsin. Bütün İslam ülkelerine de böyle hayırlı idareciler ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü ve Berekatü.